Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Sahbi ecma'in Cenab-ı Allah hepinizin malumu olduğu gibi insanı bu dünyadan başka bir yerde cennette yarattı fakat Ondan sonra pek çok hikmetlerden ötürü onu yeryüzüne indirdi. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı ilk yarattığında daha önceki geçen derslerimizde de Kur'an-ı Kerim'in daha başka yerlerinde de gördüğümüz ve oralardan öğrendiğimiz üzere Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra meleklere Dolayısıyla aralarında da bulunan iblise ona secde etmek emrini vermişti. Ancak iblis geçen dersimizde gördüğümüz gibi şu benden üstün tuttuğun kişiyi gördün mü? Görüyor musun? Yemin olsun eğer beni kıyamet günde kadar geciktirecek olursan, yaşatacak olursan ben... Ant olsun onun zürriyetinden gelenlerin bir kısmını, daha doğrusu büyük bir bölümünü, hatta hepsini pek azı müstesna, hepsi denilecek kadar birçoğunu senin yolundan alıp uzaklaştıracağım diye ant ediyor. Bu ant sadece Adem aleyhisselama karşı oluşun bir ifadesi değildi. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'a ötesi daha ilerisi tasavvur olunamayacak kadar büyük bir kafa tutuş ve meydan okuyuştu. Madem diyor bu kişiyi sen bana üstün kıldın böyle bir yanlış yaptın diyor. Ben de senin üstün tuttuğun bu kişiyi perperişan edeceğim. Diyor. Bu gerçekten Allah'a karşı durmanın, ona karşı inatlaşmanın daha ilerisi tasavvur olunamayacak kadar son derece çirkin, son derece kabul edilemez, benimsenemez bir haldir. Cenab-ı Allah bu kıssayı bize Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde özellikle hatırlatıyor. Hatırlatıyor ki iblisin Allah'a ne kadar düşman olduğunu, Allah'ın emrine ne kadar baş kaldıran bir yapıda olduğunu ve bizi kıskandığı için Adem Aleyhisselam başta olmak üzere kıyamete kadar onun soyundan geleceklerin hepsine hangi boyutlarda düşmanlık ettiğini idrak edelim ve bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Hep farkında olalım diye. Bunları bize Cenab-ı Allah ne yapıyor? Anlatıyor, hatırlatıyor. Bundan dolayı insanoğlu unutkandır. Ama Cenab-ı Allah zayıf olan, unutkan olan biz kullarına merhameti gereği bu kitabı indirdiği gibi bu kitapta bize Dostumuza da, düşmanımıza da karşı dikkatlerimizi çekmekte ve uyarmaktadır. Bunlardan anlaşılan bir mana da şudur. Bizim kurtuluşumuz bizi düşman belleyen iblise, Allah düşmanı olan iblise düşmanlık edebildiğimiz kadardır ve ona bağlıdır. <gülüyor> iblise ve iblisin zürriyetine veya iblisin yolundan gidenlere Biz, bizim düşmanlığımız ne kadar onların bize olan düşmanlığına yaklaşırsa bizim de kurtuluşumuz o kadar mümkündür o kadar yüksek bir ihtimallidir çünkü Cenab-ı Allah innemeşşeytanu lekum adû mubin Fettehidhuhu ve buyuruyor. Şeytan sizin için açık seçik, besbelli bir düşmandır. Siz de onu düşman edinin diyor. Yine Cenab-ı Allah Elem a'ahedi ileykum ya beni Adem en la te'abudu şeytan diyor. Ey Adem ben sizlere söylememiş miydim şeytana ibadet etmeyin diye. Demek ki şeytan bizim yakamızı kendisine ibadet edene kadar bırakmaz. Bunu sağlayıncaya kadar veya biz de ona karşı direnip Allah'ın lütuf ve rahmetiyle son nefesimize kadar ona itaat etmeyi redd ettiğimizi sürdürmedikçe bizden ümidini kesmez. Bizden ümidini biz son nefesimizi verinceye kadar suydurur. Onun için bu mücadele anlık bir mücadele değildir. Bu mücadele bir meydan muharebesinden ibaret değildir. Bu mücadele bir cephe savaşından ibaret değildir. Bu mücadele, bu savaş ömür boyu devam edecek bir mücadeledir. Şeytan bu mücadelesine ara vermiyor. Kıyamete kadar beni yaşat diyor. Bu mücadeledeki azim ve kararlılığını ortaya koymuş oluyor. Biz bazen veyahut da bazılarımız... E işte çok uzun ömür yaşamak istemiş falan. Mesele o değil. Niçin bu kadar uzun ömür yaşamayı istiyor, yaşatılmayı istiyor... Bu hayatı, dünya hayatı devam ettiği sürece oğlunun soyundan, Ademin soyundan gelenler onun düşmanlığı, hileleri ve kandırmasının olmayacağı bir zaman geçirmesinler diye. Onun için o bize karşı mücadelesini kendisi var olduğu sürece devam ettireceğine göre Hatta varlık sebebi bizimle mücadele etmesi olduğuna göre artık İblis'in başka bir varlık felsefesi veya bir varlık sebebi yoktur. İblis'in kendisi açısından varoluşunun tek sebebi, kendisini ifade yerindeyse hayata bağlayan tek sebep Allah'a isyan ve Allah'a isyanı Adem oğlunu İsyankarlığa sürüklemekte, isyan etmesini sağlamakta sürdürmektir. İblis'in varoluş gayesi, daha doğrusu şu an için varlığının gayesi budur. Bizim varoluş gayemiz ise, İblis'e muhalefet etmekle tahakkuk eder. Bizim varoluş gayemiz ne? Cenab-ı Allah'a ibadet etmek. İblis'e muhalefeti sürdürmeden Allah'a ibadet tahakkuk, onun varoluş gayesi bizi kendisine kul edinmek. Bizim varoluş gayemiz onun kulluğunu değil Allah'ın kulluğunu kabul etmektir. Aramızda böyle bir zıt istikamet var. Böyle bir zıt ilişki var. Onun için Cenab-ı Allah ona şöyle diyor. Kalevheb. O halde git defol. Femen tebiake minhum onların arasından kim sana tabi olursa uyarsa fe inne cehenneme ceza'ukum ceza'em mevfura Şüphesiz cehennem sizin yeterli, denk bir cezanız olacaktır. Vestefziz men istepate minhum bisautik Yüce Allah onun neler yapabileceğini ona söylüyor. Aralarından gücünün yettiği kimseleri sesinle hafif gör, basit gör, cahil bul, kendi emrine boyun eğdir. İblis'in sesine İslam alimlerinin şarkı sesidir, çalgı sesidir. Allah'ın masiyetine insanları davet etmesidir diye açıklamışlar. <gülüyor> Bu son açıklama en kapsamlı ve ayet-i kerimenin muhtevasına veya bağlamına en uygun açıklamadır. İblis'in Kulaklarımızla işittiğimiz belli bir sesi yoktur. Ya onun sesi nedir? Onun sesi vesvesedir. Bu ses kulağımızla duyulmayan bir ses olmakla birlikte davranışlarımızı, duruşlarımızı, hal ve hareketlerimizi hatta inancımızı, akidemizi etkileyecek kadar güçlü bir sestir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Bize Felak ve Nas surelerinde Felak suresinde yarattığı her bir şeyin şerrinden Nas suresinde ise görülmeyen cinlerden olan vesvesecilerin ve insanların vesvesecilerinin vesveselerinden ve şerlerinden <gülüyor> kendisine sığınmamızı emrediyor. O halde nasıl ki size birileri seslendiği zaman veya iyice bellemek istediğiniz bir konuşma, bir hitap duyduğunuz zaman bütün dikkatinizi toplayarak kulak kabartıyor ve dış dünyadaki bir sesi anlayıp anlamlandırmaya çalışıyor iseniz ifade yerindeyse batıni kulağımızda iç kulağımızda görülmeyen kulağımızda şeytanın vesveselerine karşı şeytanın çağrılarına karşı şeytanın bizi etkileyici sesine karşı uyanık olmak zorundadır. Bu ses Sı tanımak çok kolaydır. İçinizden Allah'ın razı olmayacağı, razı olmadığını bilebileceğiniz, fark edebileceğiniz her bir ses, bilin ki şeytanın sesidir. Allah'ın neden razı olduğunu bilen bir kimse için, bu sesin, hangi ses olduğunu daha doğrusu şeytan sesinin hangisi olduğunu anlamakta zorlanmaz. Muhtevası bunu belirtir. Ortaya çıkartır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle diyor. Diyor ki şüphesiz diyor şeytanın da insanı etkilemek isteyen bir atağı vardır. Meleğin de ...insanı etki altına almak isteyen bir atağı vardır. Siz bu ataklardan veya bu seslenişlerden... seslenişlerden, ...seslenişleri birbirinden ayırt etmek isterseniz... Bunların, ...bu ataklar esnasında içinizden gelen sesin... ...sizi nereye yönelttiğine dikkat ediniz. Melek size hayırdan başkasını emretmez... Şeytan da size serşerden başkasını emretmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın bir rasulü olarak, bir nebisi olarak gayb olan bu hadiseyi biz sadece bunun etkilerini hissedebiliriz bazen. Fakat bunun nasıl olduğunu, muhtevasının ne olduğunu Allah rasulü bildirmeseydi, Kur'an-ı Kerim bildirmeseydi biz bilemezdik. Nitekim Kur'an'dan sünnetten habersiz olanlar hangi sesin insan pardon, melek telkini, hayra telkini, hayra yönlendirmesi, hangi sesin şeytan ve iblisin telkini olduğunu ne yapamaz? Ayırt edemez. Onun için bizim için kolaydır bu sesleri ayırt etmek. Diyor ki evvela sesinle onları emrinin altına al. Ondan sonra ve Ecli aleyhim bi haylike ve reciliki. Hayl suvariler, recil piyadeler. Piyadelerinle ve suvarilerinle de gürültü ve patırtı kopartarak üzerlerine hücum etti Gürültü ve patırtılarla onlar... Senin o seslerinle gürültülerinle telkinlerinle iç dünyalarında kopardığın günaha eğilim hissettiren fırtınalarla fırtınaların etkisiyle Rahman'ın sesi ne senin gürültülerin baskın gelir gelebilir bunları yapabilirsin diyor. Bunlar bu imkanlar sana verilmiştir. Bu bunun neticesinde kullarım intihan edilecek. Senin bu saldırılarına karşı direnenler direnebildikleri ölçüde ben onların mertebelerini sana inat yücelteceğim. Sen onlara hücum ettikçe ister savaşını kazan ister kaybet her durumda kayıptasın. İblis Adem oğullarına karşı zafer kazanınca da kayıptadır. Zaferi kaybedince de kayıptadır. Her birisinde de birinden diğerinden diğerine göre daha katıverimli bir şekilde kayıptadır. Çünkü savaşı kaybettiği zaman müminlere karşı yine cezasını ve vebalini alır, arttırır. Saptırdığı kimseler olduğu zaman da, saptırdığı takdirde de o saptırmanın ayrıca vebalini alır. Birisinde Hüsran, öbüründe ifade yerindeyse daha bir ağır azap, katmerli bir azap. Hiçbirisinde karlı değildir İblis. Ama Ademoğlularının ona karşı savaşı kazanan, kaybetmeyenleri daima karda olacaktır. Ve bu da onun hüsranını ayrıca artıracak bir husustur. Peki, onun süvarilerinin ve piyadelerinin gürültü ve patırtılarının etkisini azaltmak neyle mümkündür? O sesleri bastıracak ve uzaklaştıracak şeyler yaparak. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, insan şeytan insanın damarlarında bir kan gibi akar. İçinden kanın damarlarda aktığı gibi Akar diyor. Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Allah'ın zikriyle, hatırlanmasıyla karşılaşmadığı sürece onun kalbine doğru gider. Ve böyle bir engelle karşılaşmadığı takdirde o kalbin üzerinde tahtını kurar. Yerleşir oraya. Bağdaş kurup yerleşir. Ve artık o kalbe tam anlamıyla musallat olur. Allah o kalbe muvaffakiyet verip ve o kalp sahibine muvaffakiyet verip onu oradan uzaklaştırıncaya kadar. O halde bakın askerlik yapmışsınız hepimizi yaptık belki. Düşmana önce hazırlıklı olunur savaş esnazı. Barış zamanlarından düşmana hazırlıklı olacaksınız. Gücünüzü, kuvvetinizi vesairenizi neye lazımsa yapacaksınız. Eğitiminizi vesaire. Ha. Biz şeytanla böyle bir savaş halinde olduğumuza göre ona karşı hazırlıklarımızı yapmakta kusur etmeyeceğiz. Bu kusur nedir? Bu Hazırlık nedir? İman, ilim, salih amel, güzel ahlak. Bunlar bizim savaşa düş en büyük düşmanımız olan iblise karşı girişeceğimiz savaşta en büyük azığımız, malzemelerimiz, güçlerimiz ve silahlarımızdır. Bütün bunları Allah için yaptığımız takdirde zikir denilen hadise tahakkuk eder. Zikir çoğumuzun zannettiği gibi kuru bir lisanla kalpte, ruhta, iç dünyamızda ve ameli hayatımızda etkisi görülmeyecek şekilde Allah Allah la ilahe illallah demekten ibaret değildir. Zikir az önce bahsettiğimiz gibi iman, ilim, salih amel ve ahlakın yekunu ve bunların Allah için yapılması zikir dediğimiz o büyük ibadeti ortaya çıkartır gerçekleştirir. Bunu yapabildiğimiz ve gerçekleştirebildiğimiz takdirde biz Allah'ı zikretmiş oluruz. İşte kalbimize doğru Damarlarımızdaki kan gibi sürekli yaklaşan şeytanı uzaklaştıracak olan silah, top, bomba her ne derseniz Allah'ı zikretmektir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte şeytan diyor kalbe doğru yaklaştıkça kul Allah'ı zikrederse uzaklaşır. Bir hadis şerif de şöyle diyor. Bunlar gayb aleminin haberleri olduğu için bunları bizim ancak Resulullah'tan bilip öğrenme imkanımız var. Diyor ki şeytan diyor, ezan sesini işittiği zaman, arkasına dönerek, seslice yellenerek, Sesi duymayacağı kadar uzak yerlere koşar diyor. Hadis aynen böyle. Ezan bittikten sonra geri gelir. Kamet getirilince yine uzaklaşır. Kul Allahu Ekber deyince tekrar geri gelir. Namazdayken diyor namazın dışında. Hatırına gelmeyecek şeyleri hatırına getirerek şunu da oku, şunu da hatırla, şu da var, bu da var diye der durur. Ve neticede diyor kul kaç rekat kıldığını bilemeyecek kadar namazdan gaflete düşer. Onun için bunun bazı yolları var. Bu etkiyi azaltmanın en azından. Bir- Evvela okuduğunuz Kur'an'ı kulağınızla işitebilecek kadar sesli okuyacaksınız. Cemaatle kıldığınız an yanınızdakini şaşırtacak kadar değil. Ama kendiniz duyacak kadar. Bu bir. İki, dinlediğiniz ve okuduğunuz Kur'an'ı, yaptığınız tesbihatı, zikirleri tefekkür edeceksiniz. Ne diyorum ben? Rabbimle ne konuşuyorum? Ona ne söylüyorum? Bunların manası ne? Ne istiyorum? Ne diyorum? Bunun için şartları gereği zaruret bazılarımız elbette günümüzde artık öyle bir şey yok. Fakat yine de her zaman olabilir. Bazılarımız diyelim ki mutat olarak Kur'an-ı Kerim'in birkaç kısacık suresini ezberleriz ve onları hep namazda okuruz. Ama bu namazı kıraati en azından bizde otomatikleştirme tehlikesini beraber getirir. Onun için kendinize bir prensip edinin. Haftada bir, ayda bir, üç günde bir. İki satır, üç satır, beş satır, yarım sayfa ne kadar ama. Kur'an'dan ezberinizi arttırın. Ezberlediğiniz bölümlerin manalarını, imkanınız olduğu kadar tefsirini öğrenin. Öğrendiğiniz bu Kur'an'ı, ezberlediğiniz Kur'an'ın bu bölümlerini kıldığınız namazda zammı sure olarak okuyun. Okuyunca da öğrendiğiniz tefsirlerini, mealini tefekkür ederek okuyun. Allah'ın izniyle namazlarımız daha seviyeli, daha verimli, daha hayırlı ve inşallah yüce Rabbimizin huzurunda daha kabul edilebilir olacaktır. Ve böyle bir namaz bizi günlük hayatımızda da daha Müslümanca yaşatır daha Müslümanca yaşamamıza yardımcı olur. Çünkü okuduğumuz her bir ayetin mutlaka hayatımızda ameli bir karşılığı vardır, olmalıdır ve namaz bize bunu hatırlatır. Böylelikle kıldığımız namazda bize şunu da hatırla, bunu da hatırla, bunu da hatırla diyen şeytanın bize hatırlatma imkanı kalmaz. Burada şunu görüyoruz, insanın zihninin aynı anda, aynı düzeyde, aynı mükemmellikte azalarıyla beraber iki şeyi bir arada yapamamasının bir rahmet tarafı olduğunu görüyoruz. Çünkü aynı anda hem şeytanın telkinleri hem Kur'an-ı Kerim'in telkinlerine bir anda kulak verecek olursak Hiçbirisinden bir şey anlamayabiliriz. Hatlar karışır dedikleri gibi. Fakat eğer biz kendi irademizle kendi irademizle Kur'an'a hakkı, hakka ve doğruya kulak verip onu idrak edip anlamaya yönelirsek şeytanın üzerimizde baskısı, gücü olmaz. Çünkü başka yerde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yine şeytana diyor ki senin Müminler üzerinde bir otoriten bir tahakküm gücün yoktur. Şeytan da bize veya kendisine uyanlara daha doğrusu cehennemde diyecektir ki: "Mekane li aleykum <gülüyor> min sultan illa en da'awtukum fastecebtum li fe la telumuni ve lumu anfusakum Benim sizin üzerinizde bir tasallutum bir egemenliğim yoktur. Ancak ben sizi çağırdım, siz de benim çağrımı kabul ettiniz. Artık beni deyin, kendinizi kınayın. Bu şeytanın kendi itirafı. Dolayısıyla biz irademizle Allah'ı hatırlamayı tercih edersek, şeytan biz kendimiz gevşik, gevşemeden, Zaaf göstermeden Allah'ı hatırlamayı haşa bir kenara itip veya kalbimizden bizden uzaklaştırıp kendisini anmayı veya kendi telkinlerine kulak vermeyi sağlama gücüne sahip değildir. Dolayısıyla ayeti kerime bizi sadece şeytan konusunda basiretlendiriyor. Bunlar bizi yıldırmasın. Düşmanını ne kadar iyi tanırsa bir asker ona karşı o kadar hazırlıklı olur ve ona karşı kendini o kadar güzel savunur hatta ona karşı o kadar mükemmel hücumlar te sağlayabilir, temin edebilir veya hazırlayabilir. Onun için diyor ki gücünün yettiği aralarından gücünün yettiği kimseleri sesinle yoldan çıkar atlılarınla, piyadelerinle, gürültü çıkararak baskınlar düzenle, ve şarikhum fil emvali vel evlat, mallarda ve evlatta onlara ortak ol. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Yani onların seni, <gülüyor> Mallarında ve evlatlarında ortak koşmalarına sebep olacak kadar onları kötü telkinlere boz. Onların akidelerini, onların inançlarını, onların mal ve evlat ile alakalı tasavvurlarını tahrif et, değiştir, boz. Mallarda ortaklık. Mekkeli müşriklerin yaptıklarında, uygulamalarında gayet açık görülüyordu. Bu malların bir kısmı bizim ortaklarımızın bir kısmı Allah'ındır diyorlardı. Benzeri bir husus İncil'de var. Bugünkü Muharref İncilden. Orada anlatıldığına göre Kötü niyetli ferisiler, yani o zamanın İsrail oğulları, Yahudileri, Hırsiyanlık kabul etmiyorlar. İsa'ya diyor bir dinar gösterdiler. Ve dediler ki ey İsa biz bu iki dinarın hangisini Allah'a verelim, hangisini Kayser'e verelim veya her ikisini mi Allah'a, her ikisini mi Kayser'e yani Sezar'a mı verelim diyorlar. İsa aldı diyor o dinarı evirdi çevirdi ve onlara dedi ki Sezarın hakkını Sezara Tanrının hakkını Tanrıya verin dedi veya Kayser'in hakkı Kayser Sezar aynıdır bir Arapça söyleyişidir hakkını verin alın size ikiye bölünmüş bir insan yani diyor ki ruhunu İncil şarihlerin söyledikleri bu. Bizim ruhumuz göklerin melekutuna yükselecektir. Yerimiz, bedenimiz de söyleyeyim, dünyaya ait olması hasebiyle dünya hükümdarlarının hükmüne tabi olacaktır. Mallarda ortaklık budur işte. İslam böyle bir ortaklığı kabul etmiyor. Tevhide aykırıdır. Kayıtsız ve şartsız. Sen de Sezar'da Allah'ındır diyor İslam. Sen de Se Sezar da Allah'ındır ve Allah hepinizin hukukunu belirler. Neyse o. Ha diye bilirsiniz ki ya burada bir şey yok ki her hak sahibine hakkını ver demiyor mu peygamber? Ha bu şekilde anlaşsak mesele yok. Ama bu şekilde anlaşılmamış maalesef. Keşke bu şekilde anlaşılmış olsaydı hiç de problem olmazdı. Elbette İslam'da da asıl olan herkesin hakkının herkese verilmesidir. Peygamber Aleyhisselam böyle diyor. وَاَعْتِكُلَّذ۪ي حَقِّ حَقَّا diyor. Her hak sahibine hakkını ver. Bu o demek değil ama böyle anlaşılmamış. Böyle anlaşılsaydı dediğim gibi güzeldi. Böyle anlaşılmamış. Sezar farklı hüküm koyacaktır. Sezar'ın hükmüne riayet ed. Allah da farklı hüküm koyacaktır. Onun da hükmüne riayet ed. İslam'da Sezar'ın Allah'ın hükmü yanında hüküm koyma veya Allah'la birlikte hüküm koyma hakkı yok ki. Ortaklık olur. Onu kabul etmiyor. Mallarda, evlatta ortaklık da zannederim. Tabi müfesirler muhtelif tefsirler yapmışlar. Ama Allahu u Alem, e, Araf suresinde geçen şu ayeti kerimeye işarettir. Mealini söylüyorum. Diyor ki Allah'ın ayetlerinden birisi de diyor, eşi diyor zevcesine yaklaşınca ...hafif bir yük yüklendi. Yani hamile kaldı. Ondan sonra o hafif yüküyle zaman zaman... ...gidip gelmeye başladı. Derken ağırlaşınca... ...her ikisi birlikte... ...yani anne ve baba... ...Allah'a dua etmeye başladılar. Rabbim eğer bize... ...salih bir evlat... ...verirsen... ...işte sana ibadetimizi... ...ihlasla ibadetimizi... ...sürdürürüz. Ondan sonra diyor... ...fakat daha sonra allah Teala'ya ortak koşmaya başladılar. kendilerine verdiği, ihsan ettiği o evlat hususunda. Sanki bu ayet-i kerime işaret ediliyor gibidir. Mallarda ve evlatlarda onlara işaret et kısmında. Peki onlar ne yaptılar? Niye ortak koştular? Yaratan, takdir buyuran Allah'tır. Kendileri salih bir evlat ver derken de Türkçedeki hani eli ayağı düzgün diyoruz ya, eli ayağı düzgün bir evlat ver diye dua ederler. Allah onlara eli ayağı düzgün bir evlat verdikten sonra Allah'la olan o sözleşmelerini unuturlar diyor. Kendilerini ve o çocuğu İslam'ın istediği istikamette yetiştirmezler. İslam'ın istediği istikamet üzere yaşamazlar. Ve böylelikle Allah'a isyanda yaşamıyorlar. ...bulunmuş olurlar diyor. Bir de ve ve onlara vaatlerde bulun, kuruntularda bulun. Çünkü şeytanın kuruntularıdır. Şeytan söz vermez, söz veremez. Çünkü özellikle iman ehline olsun, kafirler olsun, verdiği sözünde durması söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim bir örneğini zikreder. Hani diyor şeytan onlara göründü ve ben sizi himaye edeceğim dedi. Ne zaman ki iki iki ordu yani İslam ordusu ile müşriklerin ordusu karşı karşıya geldi o sefer arkasını dönüp kaçtı ve ben Allah'tan korkarım deyip onları yüzüstü bıraktı diyor. Şeytanın vaidleri yalandır. Onun için hemen arkasından ve va'iduhush şeytanu illa gulurabu diyor. Şeytan onlara Aldanıştan başkasını vaat etmez Cenab-ı Allah bu ayeti kerimeyi de okuyup namaza kalkalım inşallah Cenab-ı Allah şeytana kullanabileceği imkanların senin bunlardır dedi neymiş bu imkanlar tekrar edelim gücünün yettiği kimseleri sesiyle hafife alacak onları küçümseyecek Ondan sonra atlıları ve piyadeleriyle onların üzerlerine hücumlar düzenleyecek. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak olacak. Allah'a ortak koşmalarını sağlayacak. Ve onlara asılsız vaatlerde bulunacak. Şeytan esasen onlara ancak aldanış vaat eder diyor. Sen bunları yapabilirsin diyor. Senin imkanların bunlar. Ama benim kullarımın salih olanları senin bütün bu gücüne karşı koyacak kadar güçlüdürler. İnne ibadi leyse leke aleyhim sultan. Allah'a Şüphesiz benim kullarımın üzerinde senin herhangi bir saltanatın, bir otoriten, bir egemenliğin, bir tahakkümün mevzu bahis değildir. Söz konusu olamaz diyor. Gerçek şu ki diyor, benim gerçek kullarımın üzerinde senin bir tasallutun yoktur. O halde şeytanın egemenliğine, şeytanın tasallutuna, şeytanın otoritesine karşı koymanın yolu Allah'a kul olmaktan geçer. Allah'a kulluk mertebemizin yüceliği, ileriliği oranında şeytanın egemenliğinden kurtuluruz, tasallutundan kurtuluruz. وَكَفَا بِرَبِّكَ وَك۪يلًا Koruyucu olarak, himaye eden olarak, vekil olarak senin Rabbin yeterlidir. Allah'a tevekkül ederiz. Şeytana karşı ne diyoruz? حَسْبُنَ اللّٰهِ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Nasıl yeter? Allah'ın dinine, şeriatına tabi olduğun takdirde şeytanın şeriatını çiğnemiş olursun ayaklarının altına alırsın. Şeytanın nizamına tabi olmazsın o zaman. Şeytanın nizamını reddedersin. Şeytan sana ne dayatırsa dayatsın hepsini ayaklarının altına alırsın. Hukukunu da ahlakını da bilmem nesini de şu şunu da bu şunu da. İktisadını da ne dersedir. Bir şey ki adı ne olursa olsun İslam'a aykırıdır o şeytanidir. Bitti. Efendim adı kapitalizmdir. Adı efendim söyleyeyim liberalizmdir, adı sosyalizmdir, adı faşizmdir, adı iktisattır, adı faizdir, adı şudur, adı budur. Hepsi şeytan imalatıdır. Yani bizim düşman edinmek yükümlülüğünde olduğumuz, Allah'a kulluğumuzu ancak ona düşmanlığımız oranında, itikadi fikri ve ameli düşmanlığımız oranında gerçekleştirebileceğimiz, Şeytani sistemler, rejimler, isimler, müesseseler vesairelerdir. Bunlara karşı biz Allah'a kulluğumuzu ifa etmenin yollarını arayacağız. Ve bu konuda Rabbimize sığınıp güveneceğiz. Rabbimizin düzeni yettiği gibi rahmeti de elbette ki yeter ve bizi kuşatır. Şeytana karşı muhafaza buyurur. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'i şeytanın, ve şeytanın insan suretindeki aletlerinin, oyuncaklarının tasallutundan ve tahakkümünden bir an önce kurtarsın, Rabbimize dönmemizi müyesser kılsın inşallah.